İklim Acil Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil Efendim herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Desteği için Ayşegül Akın teşekkür ederek... Başladık programımıza açık gazeteden sonra ee, yanımızda bugün genç iklim aktivistleri var diyeceğim ama aslında en gençleri burada çünkü ilk Türkiye'deki iklim grevi çağrısını yapan ekip şu anda yanımızda ve onlarla beraber son durum nelerdir diye son durum son yaşananlar hazırlıklar planlar aynı zamanda yapılan icraatlar nelerdir diye konuşmak için çağırdık ee, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Evet, e, uzun mesafeden geldiği için müsaadenizle sözü ilk olarak e, Ayvalık'tan bizim için buralara kadar gelen e, genç iklim aktivisti dostumuz Ege Edman'a vermek istiyorum. Ege, Ege Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. E, neler yapıyorsunuz son zamanlarda? Biraz bahsedebilir misiniz biz acaba? E, evet bahsedebilirim. Ben Ege Edman Ayvalık'tan geldim. E, son zamanlarda Ya en son 29 Kasım'da takas şenliğimiz oldu. Hı hı. Ee, bizden önce yerel inisiyatif başlamıştı takas şenlikleri yapmaya. Ayvalık Yerel İnisiyatifi. Biz de 29 Kasım'da Fridays for Future Ayvalık olarak bir takas şenliği düzenledik. Ondan sonra da e, çok e, sevildi ve beğenildi ve daha e, daha fazla yapılması talep edildi. E, çok fazla katılım oldu. Yerel inisiyatif şu an yapmaya devam ediyor her ay bir takas şenliği. Hı hı. Ee, biz de Fridays for Future ekibi olarak Şu an tam olarak düzenli olmasa da belgesel gösterimleri yapıyoruz iklim kriziyle ilgili ve film gösterimleri. Yani çok güzel. Ne filmleri var mesela? Ee, en son izlediğimiz film The Hottest August. Hı hı. Ee, en sıcak Ağustos. Evet, En sıcak Ağustos isimli bir film. Ee, bundan sonra da yine yapmaya devam etmek istiyoruz. Sayenizde galiba iklim krizi ayvalıkta da konuşulur hale geldi. Evet. Şu an e, hem... Ayvalık işte yerel inisiyatifte hem tabiat platformunda hem de belediyede biraz daha gündeme gelmiş durumda iklim kıyısı. Evet devamında getiririz planlar neler onları da konuşuruz. Ben müsaadenizle şimdi sözü Yağmur Ocağı vermek istiyorum. Kendisi solo grevlerde ünlü isimlerden bir tanesi aynı zamanda. Hem okul içerisinde yaptığı icraatlarla bilgilendirme çalışmalarıyla hem de okul sonrasında yaptığı çalışmalarla beraber oldukça isminden söz ettirdi son zamanlarda. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ben Yağmur Ocak, 13 yaşındayım. İstek okullarında sekizinci sınıf öğrencisiyim. Ben de 8 Mart'tan beri iklim kriziyle uğraşıyorum. Ve dediğiniz gibi de hem okulda hem okulun dışında insanlar iklim krizini anlatmaya çalışıyorum. Evet. Biz burada dört tane küresel grev düzenledik ve sonuncusu da Ege'nin de dediği gibi Balıkesir'deki ile aynı olmak üzere takas şenliği oldu. Ve çok fazla katılım vardı. Biz TAK'ta yaptık bu Takas Çenliği'ni ve e, devamının gelmesini diliyoruz çok güzeldi. Evet, Yağmur sana şeyi sormak istiyorum. Ö öncelikle e, en merak ettiğim sorulardan bir tanesi bu. Hem son sınıfta ortaokul yani ilk son sınıfta olup hem de bu tip işlere vakit ayarabilmek e, seni zorluyor mu? E, ne gibi handikapları var, engeller karşına çıkıyor okuldaki çalışmalar mesela? Ne gibi e, durumlarda yavaşlıyor ya da hızlanıyor? Neyle karşılaşıyorsun? Yani benim haftanın altı günü okulum var. Saat beşe kadar. E, bu bana biraz zorluk çıkarıyor tabii ki. Yani toplantılara gitmekte ya da e, grev yapmakta biraz zorluk çıkarıyor. E, o yüzden çok böyle arada kalıyorum. Hem sınavlara çalışmam gerekiyorken hem e, iklim krizin var olduğu için sınavlara çalışmanın bir mantığı olmadığını da biliyorum. Ama e, sonuçta okul hayatımda devam ettirmek zorunda kaldığım için ikisini birlikte yürütmek de zor oluyor maalesef. Evet ama e, ben takip edebildiğim kadarıyla oldukça başarılı bir şekilde bu işi yapıyorsun. Yani hem... ...arkadaşlarının hem de aynı zamanda... E, ...sizden önceki nesillerin... ...bir teşekkürü borçlu olduğunu düşünüyorum... ...sana Teşekkür ve arkadaşlarımla ederim. beraber... E, ...yaptığın çalışmalardan ötürü... ...bir diğer isim de burada konuğumuz olan... E, ...Deniz Çevikuş... ...Deniz Çevikuş diye tanıyorlar birçok insan ama... ...o yanlışlığı evet. nasıl giderceğiz Deniz? Yani... E, ...benim soyazımı yanlış yazan insanlar ...ben genelde uyarıyorum... Hı hı. ...bir şekilde artık daha iyi... ...ilk başta her duyan beni Çevikuş olarak tanıyor... ...hatta Deniz Çevikuş da birlikteyiz diye... Yani benim uyarmama rağmen bunu söyleyenler oluyordu. Ee, ama internet sisteminde açılmasıyla orada da doğru yazdım artık. Biraz daha yanlış düzeltmeye çalışıyorum yani. Nasıl gidiyor grevler peki? Sen e, her cuma grev yapıyorsun aynı zamanda. Evet. Kaçıncı hafta oldu? Ee, bu hafta bu cuma yani. Az sonra da e, hatta buradaki arkadaşlarımız da katılacak. E, yani e, Ege Yağmur ve isteyen birkaç kişi daha olursa evet. tabii onlar da katılabilir. Ee, bu hafta 45. hafta mı olacak iklim grevlerinde? Yani çok iyi. Ee, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğim. İnsanların tepkisi nasıl? Yani nasıl reaksiyon gösteriyorlar sana? Soru soran oluyor mu? Senin sayende iklim grevlerine aynı şekilde katılanlar oluyor mu? Aktivizmi yapmaya karar verenler oluyor mu? Bu konularla alakalı neler var elinde, aklında? Yani zaten pankartımda normalde e, grevlerinde kullandığım iklim krizinin farkında mısınız? İsterseniz anlatabilirim Hı -hı. olduğu için... Çok soru soranlar oluyor ama ben bu işe ilk başladığımda insanlar ne iklim krizi diye geliyordu bana. Hı hı. Artık tamam yani artık çoğu kişi çünkü medyanın gücüyle de biraz farkına vardı bu işin. Evet. Çoğu kişi iklim krizinin ne olduğunu biliyor o yüzden farkındayız ama neler değiştirebiliriz ki biz günlük hayatımızda Tek bir kişinin yapması bir şeyler neler değiştirebilir diye soru sormaya başladılar. Hı hı. E, bu da beni mutlu ediyor aslında çünkü artık iklim krizini anlatma faslını belki biraz da bitirmiş oluyoruz. E, kalan birkaç kişi dışında. Ama e, biraz daha farkına vardığı için insanlar artık sadece neler yapabileceklerini anlatıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Onun dışında tabii sosyal medyadan da ben neler yapabilirim diye soranlara ben yine yardım ediyorum. E, grevlere başlayanlar oluyor farklı yerlerde. E, daha çok bu hareketin yayılmasıyla diğer iklim aktivistlerini de görüp... ...aslında bu işin çok da e, yani full zaman ayırarak yapılmaması yani... ...yapabildikleri kadar yapanlar da oluyor. Evet. Bu da çok önemli bir şey çok yani. Önemli, Yapabildiğin tabii. kadar yardım etmek desteğe zaten önemli gelenler olan. de oluyor aynı zamanda. Evet. Yani yetişkinler de, gençler de aynı zamanda desteğe geliyor. Ve yükselen bir şeyden bahsedebilmek mümkün olabilir belki de. Ee, dalgadan bahsedebilmek mümkün olabilir. Evet. Bu sene içerisinde, geçtiğimiz sene başlayan, sıfırdan başlayan bir hareketin... E, ...bir sene sonrasında bu kadar yüksek sayıda insana ulaşması... ...ve daha da çoğalıyor olması bence sizin büyük bir başarınız... Orada da aynı şekilde size bir teşekkürü borçlu olduğunu düşünüyorum. Yine yani yetişkinlerin. Evet bir diğer konuğumuzsa dün açık radyo. Dün değil evvelsi gün açık radyoya uğrayıp Selahattin Çolalı da oldukça e, sinir eden bir arkadaşmış. Kendisi öncesinde dedikodusunu da yaptı. Hem radyonun içerisinde hem de radyo dışında oldukça fazla sayıda konuyla alakalı kendi isminden söz ettiren bir arkadaşımız var. Şimdi yanımızda Atlas Sarrafoğlu. Atlas yarın konuşma var ne zaman yazacağız konuşmayı ne yapacağız yani nasıl olacak bu iş hazır mı konuşman? Yani konuşmayı beraber yapacağız da nasıl paslaşacağız? Bu konularla alakalı bir bilgin var mı? Bugün de işim varmış. Ne zaman halledeceğiz biz bu işleri? Bak açık gazeteden de aynı zamanda ayrıldım. Bundan sonra daha yoğun bir insan olacağım diye söyleyemeyeceğim. Tabi tam tersi olacak ama ne zaman gerçekleşecek bu konuşma? Hazırladın mı konuşmanı? Notların yanında mı? Zorlamayayım seni ama ne haber? Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Selahattin abi önce özür dilerim. Ee, dünden dolayı. Ee, evvelsi günden dolayı pardon. Ee, o konuşmayla ilgili şu anda ilgileniyorum, haberler okuyorum. Seninle birlikte istersen bir ara oturup paslaşmamızı da konuşabiliriz. Sizden randevu almamız gerekiyor galiba son zamanlarda buluşabilmek için. Yok sizden randevu almam gerekiyor benim. Ee, neler yapıyorsunuz efendim? Onları anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, geçtiğimiz günlerde belediye ziyaretleri, e, SKT'lerle e, görüşmeler. SKT e, ne? Ya, Türkçe'de K diye bir harf olmadığı için ben K'yi kullanmayı tercih ediyorum. Nedir o? Açılımı ne? E, ...sosyal toplum... ...sosyal... ne, ...sivil toplum kuruluşu. STK işte. Ama K... Ne? K diye bir yok. Ya STK deniyor kardeşim onu fazla uzatmayalım. Peki, konular. ST... Ömer Madre yayında yok şimdi. STK diyelim tamam, devam STK. E, FF... STK Neyse buyurun. Şehirler arası ile birlikte... ...İstanbul'da toplantılarımız... ...ve bir yandan da LGS'ye hazırlanıyorum. Tabii ben de bir 8. sınıfım. Ve bu e, aralar yurt dışından olan iklim aktivistleriyle birlikte ya ülkelerine fark yaratan iklim aktivistleriyle birlikte bir e, röportaj dizisine başladım. Evet. Onlarla birlikte röportaj yapıyorum. Yanık etkinlik hakkında biraz bilgi verebilir misin acaba? Tabi e, bildiğim kadarıyla dört buçukta başlıyor değil mi? Dört buçukta başlıyor. Dört mü e, Ben öyle biliyorum. Abi, konuşmanın saatini bilmiyorsun ya. Neyse, dur bakalım. Yok, Sen devam et. İki sonra anlam. değişti. Konu ne? Ee, konu tabii ki iklim krizi. Seninle birlikte konuşacağız. Sen hazır mısın? Ben her zaman hazırım bu konuyla alakalı konuşmaya. Peki. Benim işim de bu. Seni şey yapmaya başladı, evet. şey çalıştım ama olmadı. 16'ymış. 16. 1 Şubat saat 16'da hı hı. E, yani 4'te Unicol'daymış. Kayıtlar ücretsizmiş. Biraz böyle spontane bir konuşma gerçekleşecek gibi duruyor. Hı. E, daha önce de böyle bir konuşma gerçekleştirmiştik Atlas'la. Ee, biraz soru cevap ve konuşmalar üzerinden de neler yapabileceğimizi anlatacağımız bir çalışma gibi duracak. Yani. Daha doğrusu bir konuşma, sohbet gibi olacak aslında. Hmm. Fazla gerilme yani. Çok ben gerilmiyorum zaten. Ee, bu şeylerden biraz da bahsedebilirsen hemen sonra diğer arkadaşlara da döneceğim. İsimleri mi istiyorsunuz? Kimler var? Bunlar belli olmuş isimler mi? Evet evet. Yani buyurun. Ee, İtalya'dan David, e, Uganda'dan Vanessa, İngiltere'den Elia, İsveç'ten Isabella, İsviçre'den Lukina, Hindistan'dan e, Lepria, e, New York'tan Zie. Ee, Kanada'dan uh, Autumn ee, Şili'den de Joel Evet Bu iki genç iklim röportajlar yayınlayacaksın Muhtemelen evet. Yeşil Gazete içerisinde ve Açık Radyo'nun sitesinde de yayınlanacaktır Hı -hı. Bu Biyanet'e de aynı şekilde haber veririz ee, Detayları da aynı şekilde dinleyicilerimize aktarırız Arkadaşlar e, peki bir sonraki grevin tarihini söylemek ister misiniz? Belli oldu mu? Tam olarak ne zaman olacak? Var mı Bülent? 1 Nisan diye konuşuldu sanırım 3 Nisan. 3 Nisan. 3 Nisan, 3 Nisan. 3 Nisan tarihinde Cuma gün olacak galiba yine. Evet, evet. yani. Evet. Ee, hazır mısınız greve? Şey, çalışmalar başladı mı mesela Ayvalık'ta? Var mı bir gelişmeler? Yani evet. nasıl organize oluyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz son beş dakikamız içerisinde? Ee, biz e, ya arkadaşlarımızla konuşmaya başladık neler yapacağımızla ilgili e, ve bunun Hı. içinde toplanmayı düşünüyoruz. E, Aynı zamanda sevgili Defne Koyurek de Ayvalık'ta yaşıyor biliyorsunuz. Ha, evet o da dinleyicilerimizden <gülüyor> Defne ve Defne Hanım'a ve Vasıf Bey'e buradan bir günaydın diyelim. Evet, Defne Abla ile birlikte e, sürekli olarak buluşup konuşuyoruz neler yapacağımızla ilgili. Bir tek önümüzdeki grevler değil genel olarak ne yapacağımızla ilgili de konuşuyoruz. E, şu an film gösterimlerine de devam etmek istiyoruz önümüzdeki zamanlarda çünkü... birkaç kişi geliyor ve hiç konu içinde olmasa bile ona etki etmiş oldu. ona da dokunmuş oluyorsun o kişi de ondan sonra ondan sonraki etkinliklere gelmeye başlıyor hı hı. o yüzden yararlı olduğunu düşünüyoruz yani ne yapacağımız zaten kesin olmasa da konuşmaya başladık yavaş yavaş yani çok güzel İstanbul'da durumlar nedir oca? yağmur yağmur olacak soy ismilde artık telaffuz <gülüyor> etmeye başladım dinleyicilerimize e, gençlik mimarlığı hayırlısı hadi bakalım e, toplantılar yapıyoruz hı hı. genel olarak da e, grevimiz içinde E, ve iyi gidiyor şu an toplantılar daha e, uzun bir zamanımız var e, Umarım güzel bir şeyler çıkarabiliriz 3cü e, üç, e, küresel grevde olduğu gibi hı hı. ben umutluyum e, güzel şeyler çıkacak Çok güzel Peki sokaktaki insanlar soruyorlar mı bir sonraki etkinliğin ne zaman olduğunu. Ee, ...gelip yani bu konuyla alakalı en fazla iletişime geçen insanların, sokakta il insanlarla iletişime geçtiği isimlerin başında Deniz Çevikus geliyor. Yani şu ana kadar soru soran olmadı ama bu haftadan e, bahsetmeye başlayacağız arkadaşlarımla evet. da... ...Küresel iktim Grevi ile alakalı. Daha da fazla katılım sağlamaya çalışacağız... Umarız güzel bir etkinlik çıkabilir. Evet, çok güzel. Hep beraber göreceğiz. Aynı zamanda bu konuyla alakalı Açık Gazete'deki yayınlarımız da devam eder. Grevin hemen öncesinde belki buralarda olursak hep beraber yayına da gireriz, istila ederiz, işgal ederiz yayını. Kendi yayınımızı yaparız Açık Gazete'yi. Açık Gazete'yi işgal gibi bir şey olur. Ee, Atlas Bey e, konuşmanıza çalışacak mısınız? Yarınki konuşmanıza diye sorayım ben şimdi. Çalışıyorum efendim. Çalışıyorsunuz efendim. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Siz hepinizi burada görmek büyük bir zevkti. Önümüzdeki haftalarda neler olup bittiğini aynı zamanda hep beraber konuşmaya devam edeceğiz muhtemelen. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can tombi